bir dostumuza arkadaşımıza borç verdik diyor hocam arkadaşım bana borcunu ödeme gücü yok ama bana borcunu ödemek için bankadan faizli kredi çekecek acaba onu çekse biz burada mesul olur mu? olur tabi yani Kur'an-ı Kerim'de borç verilen borç alan kimselere mühlet verilmesi fırsat verilmesi teşvik ediyor Bakara suresinde eğer borçlu kimsenin eli darsa, ödeme Hı -hı. imkanı yoksa ona kolaylık sağlanması is isteniyor. Bir defa bu Rabbimizin bu tavsiyesine uymamış olur. Adamın günah işlemesine sebep olur. Yani çok acil değilse, illa mutlaka alması gerekmiyor da biraz daha fırsat verme imkanı varsa ona fırsat vermek lazım. Yani faiz alarak, yani faizli borç alarak günah işlemesine Sebep olmamalıyız. Yani burada borç veren kimse borcunu almak için karşı tarafın dedim ki hırsızlık yapmasına faizle para almasına kas yapmasına sebep oluyorsa işte o, o bir başkasının günah işlememesine aracılık etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de Bismillah ve men yashfa şefaaten hasaneten yekunluğu nasibimdir ve men yashfa şefaaten seyyyeten yekunluğu kiflimdir. Yani kim bir iyi işe aracılık ederse o iyi aracılıktan dolayı ona sevap vardır. Kim de kötü bir işe, günaha aracılık ederse ona da ondan bir hisse nasip vardır diyor. Hmm. Dolayısıyla mesela hmm. yani günah ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın diyor. Yani bu da gerçi yardımlaşma yok ama yani bir günah, işlemesi, günah işlemesine sebep oluyor. Bir başkasının yani günah işlemesini teşvik etmiş oluyor. O açıdan vebal olur. Yani Hı. doğru değil. Evet.